...müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! gitti? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. Allah Allah, ...sevgilim! Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Karamazov kardeşlerden birincisi. Bir kere, Katrin Beta Jones yani Katrin Zeta Jones'un ilk sürümü. Not King Cole yani kral olmayan Cole. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Uzun isimli bir ortam var. Kendisiyle uzun uzun dağcılıktan ...bahsedecekmişiz. Mayıs ilgas tarafından bugünkü konumuz dağcılık olarak belirlenmiş. Her zaman olduğu gibi biz size dağcılıkla ilgili şarkılar çalacağız ee, ve de bunların çağrıştırdığı her şeyden bahsediyor olacağız. Nefis bir konu seçilmiş çünkü ben dağcılıkta e, çok bilgi sahibi ve çok ustayımdır. Hatta benim kendi dağım var. <gülüyor> Güzel, iyi denk gelmiş o zaman. Her zamanki gibi dağcılık hakkında atıp tutacağız ee, sizlerin arasında da o öyle değil demek isteyenler varsa bize müzik 2 gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ya da e, daha ulaşmayabilirsiniz. Önce, <gülüyor> ulaşmayabilirsiniz tabii ki. E, ya da daha önce neler hakkında atıp tuttuğumuzu merak ediyorsanız da müzik2yayrılır.tumblr.com isimli e, bloga bakıp bütün programlara ulaşma şansınız var. Bu blogu programın en başında deklare ediyoruz. Çünkü program sırasında bir takım küçük videolar ve fotoğraflar çekip oraya yüklüyoruz. Evet Sürekli... bazıları benim isteğim dışında oluyor bunlar. <gülüyor> Sürekli takip edenler bilir ki e, müzik hikayeleri da biz görselliğe çok önem veriyoruz. Radyoculukta görsellik önemli, önemli bir yeri var diye düşünüyoruz. Bugünkü programımızın e, şarkı listesini bir şarkı dışında e, tamamen Tanju oluşturdu. E, çünkü benim çok üşengeç bir günümde bulunuyoruz. Dolayısıyla e, kah e, güleceğiz, kah ağlayacağız. Ee, yine heavy metal ağırlıklı bir liste olmuş diyebilir miyim? Ya pek değil Hı. miyiz? Çünkü e, daha çok e, rak ama yumuşak raklar seçtim. Hadi bakalım. Rak rock derken Rocky Mountain diyerek... E, Dağcılığından bağlayalım. Şimdi dağcılıkta Hı. doğaçlama önemli. Doğaya çıkıyoruz ya. Tabii. Doğaçlayamadığınız anda zaten evet. dağcılıkta bittiğiniz. Ha, dağ, dağda ne yapılmaz mesela? Dağda yapılmayacak şeyler vardır. Dal güçlük yapamazsınız dağda. Niye? Krater gölleri vardır mesela dağlarda. Dalamaz mıyız onları? O dağ değildir. O yanar dağdır. Eski yanar dağdır. Krateri vardır. İşte içinde de su biriktiyse ona... <gülüyor> Bir dakika şimdi. Dağcılıkla yanar dağcılık ayrı şeyler mi? Tabii. <gülüyor> Güzel. Ee, Çünkü şey. dağ... E Dış bükey, e, yanardağ iç bükey, demir bükey var. Bunun, onun bununla hiçbir alakası yok. Peki biz ilk şarkımızla başlayalım mı? E, her zaman olduğu gibi yine ilk parçamızla başlıyoruz. Bugün birinci parçamız Rainbow'dan e, gelecek. Ritchie Blackmore'un Canım Sıkıldığı Ne Yapsam projesi olan e, Rainbow'un 1975'te çıkarttığı ilk albümün evet. Ve de nefis bir albüm. Ee, Ronnie James Dio'nun e, en sevdiği Rainbow albümüymüş bu bu arada. Evet zaten öyle bir kadro var ki işte Tony Carey'ler bilmem neler. Bilmem ne diye kimse yok tabii de ben hatırlayamadıklarım için öyle bir. Ben tam kadroyu söyleyeyim mi sana bu albümdeki? <gülüyor> söyle bakalım. İşte Ronnie James Dio Richard Richard Blackmore'ın yanında e, Mickey Lee Soul, e, Craig Gruber, Gary Driscoll ve Shoshana. Şoşan'a? E, vokal yapmış. Anlıyorum. Peki ben şimdi size e, çok zor bir soru soracağım. Hatta e, programımızın ödüllü sorusu olsun. Tamam. Uzun zamandır ödüllü soru yapmıyorduk. Tek kelimeyle e, cevabımız tek kelime. Şimdi soruyu soruyorum. Kümülatif soya çekim nedir? Kümülatif soya çekim nedir? Evet. Tek kelimelik cevabı var. Evet. Peki. Ee, bu sorunun cevabını bilenlerden de müzik ikiye ayrılır at gmail.com'a atmalarını rica ediyoruz. Ödülümüz her zamanki gibi e, ruh hastası program jinglımızın editlenmemiş orijinal hali olacak. Şimdi size e, Rainbow'un ilk albümü olan Richie Blackmore's Rainbow'dan Catch the Rainbow ile baş başa bırakıyoruz. Ama çok Rainbow dedik ya. Bless! Rainbow'dan dinledik Catch the Rainbow Ben bir kısmını dinlemedim Konuşuyordun o sırada evet. Ondandır Şimdi e, dağ, dağcılık derken Biraz önce söylediğim şeyi söylemek istiyorum bu arada Buyurun. Şarkının son 3 dakikası bir fade out'la Ha bitti ha bitecek Zaten şey gerçekten geldi. çok uzun bir fade out var 3 dakikalık bir fade out Fade out, out. Anladım tamam. Şimdi dağda zen kolay kardeşim Dağda zen kolay Kolay Çıkıyorsun evet. orada, tek başına duruyorsun. Oh, zen'e varıyorsun. Zor olan şehirde zen. Doğru. Evet. Bir de dağda e, karides yenemez. Karides bulmak zor. Bir de dağda da var güderim aman. <gülüyor> Dağcılıkla ilgili de söyleyeceklerim bunlar. <gülüyor> Bulabildim bu. <gülüyor> Güzelmiş. Ama isterseniz akvaryumculukla ilgili uzun uzun konuşabilirim. Bir, bir onu biliyorum. Ee, onun yerine biz sıradaki şartımıza geçelim. Ee, evet, sırada e, dinleyicilerimizden çok e, tepki alıyoruz. Diyorlar ki neden Türkçe şarkı çalmıyorsunuz? Çalıyoruz. İşte ben de çalıyoruz diyebilmek için e, bir büyük ustadan en sevdiğim parçayı seçtim, getirdim. Cem Karaca. Cem Karaca, evet. Şöyle bir bakıyorum, 1977. İki sene sonrasına gidiyoruz. Ee, Yoksulluk Kader Olamaz evet. albümünden bir şarkı getirmişsin. 1977 e, dinleyicilerimizin bir kısmı e, henüz dünyada yoklar. Ben de yokum. Siz de yoksunuz. F de, fakat ben varım. <gülüyor> ee, sen sanki hep varmışsın gibi geliyorsan. Ben işte ortaokuldan liseye geçme dönemindeyim. Bir sen bir de Güven İlter. Güven zamandan Firavunlar zamanından kalma. Tabii, tabii canım. Ya, büyük patlamayı hatırladığımı söyleyenler var. Evet, dolayısıyla ben oralara tabii yetişemedim. Ben o küçük patlamayı <gülüyor> bol bol gördüm yani küçük patlamalar. Kendim de yaşadım. O zaman yoksulluk kader olamazdı. Ee, evet, Cem Karaca'nın bence en iyi şarkısı. En iyi şarkısı. Benim de ilk onumda yer alır. <gülüyor> ne ilk olmuş be kardeşim? <gülüyor> İçinde 200 tane şarkı var. Ee... Çok yapmadığımız bir şey. Bir sanatçının en iyi şarkısını e, direkt müzik iki yargıları Ama e, bu parça aslında Cem Karaca'nın ilk parçası. Değil. Yani e, herkese sorsak ilk onun içinde hiç kimse saymaz bu parçayı. Ama nefis bir parçadır. O zaman tam müzik iki yargılara göre oldu. Evet. Yüksekten derece döndüm. <gülüyor> e, bunu da e, Fener Yol civarından O Şahs'a gönderiyorum. Tamam. O zaman Cem Karaca Mor Perşembe. Eskisi şehir Şimdi bu Kasım ikindisi neden böyle hergeler Okumaya geldim bu Bizans eskisi şehir Şimdi bu Kasım ikindisi neden böyle hergeler smuch am <Gülüyor> Büyük kozmik indesin günlerden mor perşembe düşlerin cam çekişip yalanım başladı yerde cebindeki taşlatan galı o lise diploması Bir köfte ekmek parası bile ki bu şehirde Çevindeki taşradangalı O lise diploması Bir köfte ekmek parası bile etmez ki bu şehirde Başımız o son demi Evet Cem Karaca'dan Mor Perşembe dinledik 1977 tarihli Yoksulluk Kader Olamaz albümünden evet, Birkaç dinleyicim e, Özellikle bana e, Teleks yoluyla ulaştılar <gülüyor> e, O şahıs kim diye sordular e, fena yolu civarında e, Bizim köyün delisi Olarak bildiğimiz Kel Tata Diye bir kardeşimiz var Ona gönderdim ben bu Güzel. Ben de tanışıyorum Kel Tata ile Renkli bir şahsiyet kendisi Ne renk? İşte rengarenk Anlıyorum Belki de renk ahenktir. O da olabilir. Ee, bu arada kel tata demişken e, o yüzlerce alter egonuzdan bir başkasıyla acaba e, dinleyicilerimizi buluştursak mı önümüzdeki haftalarda diye düşünmüyor değilim. Ee, buluşturalım. Ee, Sanıyorum. Fe Ferit Kumlugil'den. Evet Ferit Kumlugil. Ferit Kumlugil ee, dinleyicilerimize hızlıca bir bahsedeyim. Ee, Tanju'nun çok derinlerdeki <gül> karakterlerinden bir tanesi. Bir müzik aşığı ve enstrüman yapımcısı. Ee, çok çeşitli enstrüman tasarımları var. O yüzden e, Ferit kumlu ile haftanın enstrümanı gibi bir köşe veya yeni kavramımızla uzam, uzam evet. <gülüyor> neden olmasın diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir fikir. Bunu önümüzdeki hafta için değerlendirmeye alalım bence. Yapmalıyız bence. Ee, zaten e, bu James Bond köşesi yerine koyduğumuz Raki uzamı çok uzun sürmeyecek. <gülüyor> Sürmesin bence de. Niye? Beğenmiyor musun? Bazen beğeniyorum, bazen beğenmiyorum. Daha bir tane yaptık ya. Gece hafta, <gülüyor> <Geçer> hafta beğenmedim. Gece <gülüyor> hafta beğenmedim. Bu hafta bakacağız. <gülüyor> Peki. Yani elimden geleni yapacağım. İyi şeyler seçmek için. Şimdi sırada ne var? Sırada Judas Priest var. Sırada normalde kitap olur, defter olur, kalem olur. Öğrenci olur. Hemen yanında. Burada Judas Priest var. Burada Judas Priest var. Niye? Çünkü bizim programımızda sırada işte böyle şeyler var. Evet. Ya yeah. Judas Priest'in e, Unleashed in the East isimli <gülüyor> evet, Japonya albümünü. Japonya konseri. Bahsediyoruz. Aynen öyle. Tokyo'da kaydedilmiş. E, özelliği Judas Priest'in ilk e, canlı albümü. Evet. Olması. Hell Band for Leather turnesi sırasında 1979 Eylül'ünde e, Tokyo'da kaydedilmiş söz konusu. Evet, ben daha Aferin. önceden bu parçayı çalmıştık. Ama Sin After Sin albümünden çalmıştık. Bir stüdyo kaydıydı. Fakat bence bu parçanın İçimize sinmediği için <gülüyor> Anlıyorum. Ben stüdyoyu terk ediyorum. Siz buyurun devam edin. Bu e, bu parçanın bence en e, iyi yorumu Judas Priest tarafından yapılmış Bir de en son e, konserlerinde e, Bir yorumu var Tamamen akustik gitarlarla çalınan O da nefistir e, Ama bu herhalde çalınmış En iyi Diamonds and Rust John çaldıklarını da katarak söylüyorum ee, Evet Çalalım mı? E, çalalım ama parçadan biraz bahsedelim Parça neden bahsediyor e, İşte parçayı anlatan kişinin Telefonu çalıyor Eskilerden bir ses Duyduğunu söylüyor ve sesi duyduğu anda işte çok kötü oluyor Falan e, Diyor ki bana geçmişten bahsetmek istersen Buyur bahset Hem işte elmaslar Hem de e, Rast neydi? Pas, pas. E, Hem de pas e, Getirir Getirsin bakalım başımızın üstüne falan gibi e, Gayet e, Türkçe devam eden bir parçadır bu ama ben Türkçe bölümünü kestim parçanın. Sadece İngilizce kısmı devam edecek. Peki. E, şimdi şarkıyı dinleyelim. E, ben şarkıdan sonra... E, ...John Boaz'in... bu şarkı üzerinden Bob Dylan'la olan... ...ilişkisi üzerine bir, birkaç kelime... ...bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Judas Priest'in... ...1979. 75'ten... ...başladık. 2 yıl iki yıl gidiyoruz deminden. De. Tabii ben öyle dizdim bunları. Harika olmuş. E, 79 tarihli Unleashed in the East... ...konser kaydından dinliyoruz. Diamonds and Rust... Diamonds and Rust, John Baez şarkısını Judas Priest'ten dinledik bir canlı kaydıyla. Şimdi demin söz verdiğim hikayeyi anlatayım. Birçok insan biliyor ki şarkı aslında John Baez'in Bob Dylan'la olan ilişkisi üzerine yazılmış bir şarkı. Gel gelelim. John Baez... Ben de geliyor muyum? Gel. <gülüyor> Erken gelirim yalnız. Tamam. John Boyz 1987'deki işte hatıralarında e, ki adı And a Voice to Sing With <gülüyor> e, Şöyle bir hikaye anlatıyor Bob Dylan gelip bir prova sırasında ya şu yumurta ve elmaslarla ilgili şarkıyı söyleyecek misin diye soruyor. John Boyz'de hangisi ya ya işte şu hani mavi gözler elmaslar falan filan. Ha diyor John Byers, işte Diamonds and Rust'ı diyorsun sen işte kocam için yazdığım şarkı. Hapisteyken yazmıştım ben diyor. Bob Dylan şöyle bir duruyor. Kocan için mi? <gülüyor> diyor. Evet sen kim hakkında olduğunu zannediyordun o şarkının diyor. Bob Dylan çok sinirli. Ne bileyim ben? <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ya yani, tamam tamam eğer istiyorsan onu da söylerim diyor ve bitiyor hikaye burada. Ee, ama başka bir röportajda da. Aslında John Byers'in bu şarkıyı yazdığı sırada kocası, eski kocası David Harris'le zaten evliliği bitmiş durumda. Şarkıyı yazmaya başlamış. Şarkıyı yazmaktayken telefonu çalıyor ve Bob Dylan arıyor. O telefon konuşmasından sonra şarkının gidişatı değişiyor. Başka bir röportajda John Byers bunu anlatmış. Ee, ve aslında kabul etmiş şarkı gerçekten. Bob okuduysa Bob orada rahatlamıştı Bob Dylan'la ilgiliymiş. Ee, bu röportaj ama e, 2009'da yayınlanmış. O yüzden <gülüyor> o rahatlık biraz geç gelmiş. Belki arada kendisi söylemiştir bilemiyorum. Ee, bu arada artık ödüllü sorumuzun cevabını açıklama sırası gelmedi mi acaba? Ben. Sen seyirci lafa tut. Seyirci deyip duruyorum. Sen dinleyiciyle laf atıp ben o sırada maillerimize bir kere daha bakayım. O zaman ee, ben cevap yine konumuza döneyim. Akvaryumculukta önemli olan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum bu sırada. Gelmemiş. Bilen yok. Böyle böylece <gülüyor> <gülüyor> akvaryumculuğunu da tam zamanında kesmiş oldum. Peki o zaman e, gel gelelim. Soru neydi? Soru doğada soru yoktur. Kü kümülatif soya çekim. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Cevabı Tofu. tofu. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Ne alakası olduğunu müzikikarlara gmail.com'a gönderenlere de ödül verelim. Evet buyurun. Tamam ikinci ödüllü sorumuz bu o zaman. Ee, geldik ee, benim aslında pek de sevmediğim bir sanatçıya. Niye çalıyoruz ki o zaman? Ee, sanatçı kim diye soracak olursanız Jeff Buckley. Peki. Peki sanatçı dinlemem. kim? Sanatçı e, ruhundakileri e, bir e, tuvaleye, bir porteye, efendim, bir taştan yontmaya Hı. ve bunun gibi şeylere aktarabilen kişiye diyoruz biz. Peki, devam edelim o zaman. Jeff Buckley. Jeff Buckley'nin e, hemen hemen tek sevdiğim parçası ve fakat Jeff Buckley'nin parçası değil. Kim? Leonard Cohen. Leonard. E, biz Amerika'dayken <gülüyor> Leonard derdik de. Biliyorum, buna sinir olduğunuz için Öyle yaptım. E, tabii aslında e, şeyi itibariyle, şeyi derken e, e, ne derler? Etimoloji. Evet etimolojisi itibariyle Leonard Cohen e aslında Leonard Cohen dememiz gerekiyor. Diyelim o zaman. Hadi bir, iki, üç. Leonard, Leonard Cohen. Cohen. E, bunu da böyle demiş olduk. E, Evet. Başka türlü de diyebilirdik program ama program hiç beklemediğimiz bir yere doğru gidiyor İstersen keselim ee, Jeff. Evet e, reklamlara gidelim <gülüyor> Jeff Buckley 1994 tarihinde Grace isimli bir Albüm çıkartıyor ee, İnanır mısın bu albümün Prodüktörü Nirvana'nın Nevermind'ını da e, Yapan Andy Wallace İnanırım yani sen söylüyorsan niye inanmıyorsun Tabi yalan söyleyecek halim yok Gerçi bu bir inanç meselesi değil Gerçek Doğru. Yine deminki gibi yapalım. İlk önce şarkıyı dinleyelim. Arkasından söyleyeceğim ufak tefek bir şeyler olabilir. Ee, söz konusu şarkı Halleluya. Evet. E, Jeff Buckley gelsin Halleluya desin. Desin.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 floor, you know, I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a bro.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 Maybe there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who I drew you And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a bro Jeff Buckley, hallelujah dinledik. Ee, biraz önce parçadan sonra söylerim dediğim... Not. Jeff Buckley'nin babası Kim Buckley diye soracak olursanız Tim Buckley diye cevap verin. Peki. Aklımda bulumsun. Bunu bildiğim iyi oldu. Yarın öbür gün sorarım cevabını biliyor olayım değil mi? Evet. <gülüyor> ee, bu albümü çok beğenen birkaç önemli sanatçıdan bahsedeceğim. Jimmy Page bir röportajında Grace için 90'larda yapılmış en iyi albüm demiş. Robert Plant'in de bu albümü çok beğendiği söyleniyormuş. Daha da ilginci Village Voice'a verdiği bir röportajda David Bowie demiş ki ıssız bir adaya götüreceğim 10 albümden biri olurdu. Son olarak Bob Dylan, Jeff Buckley için 90'ların en iyi bestecisi demiş. Ben bir yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Belli ki arkası sağlam diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Neyse. Gerçi albüm. Adam gelip Bir de Brad Pitt çok beğenmiş bu albüm. Öyle mi? <gülüyor> Buradaki notlar da öyle bir şey var. Hiç etkilenmedim. Normaldi. Şimdi. Bugün tatsız bir gün Sabahtan beri başıma kötü kötü bir sürü şey geliyor Can sıkıcı bir gündü Senin için de öyle geçtiğini biliyorum Günümüzün üstüne tüy diken şey de Feryal'in çok hasta olması evet. oldu Olan üstü insan Feryal Kabil Ne yazık ki bu akşam bizle değil Bir süredir program içindeki köşelerimize Feryal canlı jingle yapıyordu Feryal için bu hafta cinglssız olarak. Ben cansız bir jingle yapayım isterseniz size. Yap bakalım. Acı yok, acı yok. Ama köşenin adı acı yok acı yok değil. O çıkış ismi Köşenin Peki. biliyorsun girerken bir adı çıkarken bir adı var Feryal. Biraz garip isimlendirdi Peki, Daha da cansız yapacağım. O bir insan, o bir insan, o bir makine. Ha, cansız cingle ile. Ee, geçen hafta başladığımız üzere, e, önümüzdeki birkaç haftada devam edecek e, Rocky filmlerinden. Çok devam etmeyi düşünüyor muyuz? İşte 2-3 hafta daha belki. Hadi 2. Tamam bir tane daha çalayım. E, gelecek, tamam. gelecek hafta gonna fly now çalıp bitiririz. Olur peki. Peki. Ee, şimdi birazdan Robert Tapper dinleyeceğiz. Robert Tapper'da muhtemelen e, Amerika'daki sıcak yuvasında mutluluktan ağlıyor olacak. Şu anda bir radyoda benden bahsediyor diye. Çünkü müzik kariyeri çok hareketli bir insan değil kendisi. Bir hareket olmuş galiba. Z zaten rakip demeseydim muhtemelen şu an e, dinleyen herkes Robert Tapper kim be tepkisi veriyor olacak. Belki veriyorlardı şu anda. Belki şarkıyı dinledikten sonra bile hmm. tepkisi vermeye devam edecekler. <gülüyor> e, ama... Filmin konteksti içerisinde Cuk oturmuş. Çok evet. başarılı bir şarkıdır. Ee, Filmi seyretmedim ama e, orası hır, çok iyiydi. Rocky 4'ü seyretmemiş olamazsın. Ben, Dalga geçiyorsun. Ben, Rocky 4'ü seyredin ben, mi? Rocky 1'i seyrettim. Yetmez mi o? Aynı şey değil mi? Dövüşüyorlar işte. <gülüyor> Peki. 1985'te çevrilen e, serinin dördüncü filminden tıpkı geçen hafta olduğu gibi bir şarkı çalacağız. E, Robert Tapper, No Easy Way Out. Ee, bu da e, Sylvester Stallone'un film çekilmeden önce dinleyip çok beğendiği, aa güzel bunu filme koyarız dediği bir şarkıymış. E buyurun hadi bakalım. Peki. Not knowing if we did or lied, some things are worth it. Karyelin yokluğunda cingilsız olarak rakib köşemizinde ee, bu haftalık sonuna geldik. Aslında ben o parça parçayı dinleyince filmin e, o bölgesini hatırladım gerçekten. Hani böyle rakib bir vuruyor değil mi abi? <gülüyor> ben hala daha rakibi orta seyretmediğine inanmıyorum. Şimdi bugünkü programımızı Ozzy Osbourne'la bitireceğiz. Evet zaten e, bir programı bitirmenin en muhteşem. ...yollarından biri Ozzi çalmaktır. Doğru. Öyledir herhalde. Benim e, 2004 yılında... ...Radyozluk tarihine geçmiş... ...ünlü konuşmamdan alıntı. <gülüyor> Peki. E, 1980'de çıkan... E, ...Belizard of Oz... ...esimli... ...albümden bir şarkı çalacağız. Evet. Ozzi'nin dönüşü... E, ...kabul edilen... ...dönem... Aynen bir öyle. dönem ortada yoktu, içki içiyordu falan. İşte dönüş albümü zaten ilk e, solo albüm diye geçiyor. E, i̇lginç bir albüm. Daha önce Judas Priest ile ilgili anlattığımız meşhur bir işte intihara e, meylettirme, teşvik. intihara teşvik eden albüm hikayesi. Bu albüm içinde söz konusu çünkü albümde yer alan Suicide Solution e, intihar çözümü isimli şarkı 1984'te 19 yaşında bir Ozzy Osbourne hayranı olan John McCallum'un İntihara İn Teşvik primi intihar. veriliyor mu? <gülüyor> Zannetmiyorum ee, Ozzy Özborn'u dinlerken kendini vuran genç bir hayran yüzünden çocuğun ailesi hem CBS Records'a hem de Ozzy Osbourne'a intihara teşvik sebebiyle dava açmışlar ee, albümün herhalde <gülüyor> En dikkat çekici özelliği bu. Bu albümden yayınlanmış iki tane single var. Biri Crazy Train, biri de Mr. Crowley. Evet. Ki biz bu akşam Mr. Crowley ile veda edeceğiz evet. dinleyenlerimize ve atlarımıza binerek stüdyodan uzaklaşacağız. Dağlara çıkacağız. <gülüyor> Şimdi e, bu parçada gitar tarihinin en önemli gitaristlerinden biri çalmakta. O Hiç da hatırlamıyorum. Randy Rhoades. Ha. <gülüyor> ee, kendi küçük ama Çaldığı sorular büyük bir insan daha sonradan e, Bir e, çok ilginç bir Uçakla otobüs Çarpışması sonucu e, Ölen Randy Olağanüstü bir gider Bu konuşmanın burasında ben 3 nokta Bırakıyorum gerisini işte Boşlukları doldurunuz şeklinde Peki ee, Onur Eroğlu'nun dediği gibi Feeling the blanks Evet. Peki. Peki o zaman. Peki diyoruz. Ozzy Osbourne'dan Mr. Crowley ile sizlere veda ediyoruz. Bu gayet tatsız geçen 3 Kasım gününü Sonlandırmak üzere. Önümüzdeki hafta çok daha güzel bir Perşembe günü geçirmiş olarak burada olmak dileklerimizle birlikte. Ben Güray Özgay. Her Şembe buradayız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.